Arkadaşlar bu akşam bayağı sıkıntılı bir ders olacak galiba. size daha çok beni rahatsız etmeye başladı. Sesim geliyor mu? Geliyor mu sesim? Yani evde internet çalışıyor kesilmiyor ama neden böyle yapıyor anlayamadım. En son nereye okumuştuk? En son ne demiştim? En son diye söyledim arkadaşlar yukadu min şecareti mübarek etir. Şu en son derayı açıklıyorduk. El-Def'u fe-ma'na ve'l-müntef'u seri'u l-vak'i fil-il-kıda'dı İlkıda'dı yani saldırma demek. Saldırma, bombardıman etmek demek. Yani çok hızlı bir şekilde e, atılan e, işte saldıran annasına da gelir. Öyle olursa hani ışığı çok hızlı bir şekilde veren anlamına gelir diyor. Bu kadim bir şecere mübareketin mübarek bir ağaçtan tutuşturulur. Ey yeşte ayru yani tutuşur. Ve lekisiracu bi-duddi şecrete'l mübareketin. Mübarek bir ağacın yağdan tutuşur. Zeyt üretir. zeytin ağacıdır bu. Arada da bir şecere-i mübareketin Şecerete zeytuneti, zeytuni, mübarek ağaç ile zeytirajı mı kastetti? Ya defiye, en vâ çünkü orda en vâ çeşit faydalar vardır. En diye okuyacağız çünkü ellerin ismidir. Yani bu zeyte üst rajubiyi çünkü bu zeytin yağı ile ne yapılır? Yüztecü biri onunla kandil yapılır efendim ışık için kullanılır vado idamun bu donmuş bir yağ olur vadihanun sıvı bir yağ olur o e, efendim tabaklama da kullanılır yani çok çok faydası vardı hem yerelere hem cilde sürülür hem tabaklama da kullanılır tabaklama o değil, işte tabaklanma işlemi, derinin inceltilme işlemi. Ve yukadu bi hatabihi ve suflihi bunun odunuyla, yani zeytin ağacının odunuyla ve çayrı çöpüyle e, yine ateş yakılır. Ve yusalu bir amadihi el-ibrisimu bunun külleriyle e, yakıldıktan sonra herhalde onun külleriyle e, ipekler yıkanır. وَلَا يُحْتَاجُ ف۪ي اِسْتِخْرَاجِ دُّهُنِهِ اِلَى اِعْصَارٍ Onun yağını elde etmek için de onu sıkmaya gerek yoktur. Yani ya çok kolay çıkartılır. وَقِيلَ اِنَّهُ خَسَّزْ زَيْتُونَةً ya da خُسَّزْ زَيْتُونَنْ تُودَ denilebilir. Burada özellikle zeytin denildir. İçin li'enle duhneha asfa ve ve adwa çünkü onun yağı çok daha saf ve daha parlaktır. Ve veli ve vekil lianha evvel şecerey babat fi'd dunya tufani derildi ki tufandan sonra yer yüzünde biten ilk ağaç budur. Wa badat tuha manzile'l enbiya'i orabitte yerde peygamberlerin eee ettiği yerlerdir peygamberlere gönderildiği yerlerdir. وَقِيلَ لِأَنَّهُ بَارَكَ ف۪يهَا سَبْعُوا لَنَب۪يًّا وِلْهُمْ اِبْرَٰه۪يمُ Denildi ki o oda yani o olduğu yerde yetmiş tane peygamber mübarek oldu, bereketlendi. Bunlardan birisi İbrahim Aleyhisselam dedi. فَلَذَارِكَ سُمِّيَتْ مُبَارَكَةً Bundan dolayı mübarek diye isimlendirildi. لَا شَرْقِيَتُنْ وَلَا غَرْبِي ne doğu ne doğudandır ne batıdandır ne şarkidir ne garbidir. Ay, la yefiyu عليها ظل شرق ولا غرب يعني نه دو يايت نه باتي ne نه دابك ne debatanın yani de gölgesi onun üzerine düşmez. Fahiyah dahiyat şemsi o güneşe açıktır kapalı değildir yani la ya ziluhan, hiçbir ağaç veya hiçbir dağ veya şerjonu ya da hiçbir e, ağaç onu gölgelendirmez. Yani güneşi çıplak olarak görür. Valla kefun, hiçbir bağır onu gölgelemez. Fazıtu haye kurna asfara, odud ya da sarı olur. Ani kalbi ve ve bunlar söylemiş. Ve ala buna göre ekor var varar şöyle bir şarkiyetin laçıyor bu şemsu garubet. Yani güneş battığı zaman güreşi görmeyecek bir şekilde doğuda değildi. Hani tamamen doğuda olup Güneş batarken güneşten mahrum kalmıyordu. Velayiye var bir yeten tamamen batıda da değildi Latus'un başımsız altalat. Yani doğduğu zaman güneş onu görmeyecek kadar batıda da değildi. Beliye şarkiyet ul garbiyet. Ahdet bihazı ha min Yani hem şarklidir hem garbiydir. E, hem doğudan hem de batıdan nasibini almıştır. Vakıla manası, inna aliset min şerri dünya, dünya ağcından değildir demektir. Fethikuru şarkiyetten, avgarbiyeten, dünya ağcından değil ki doğuya ya da batıya ait olsun denildi. Anıl hasanı hasar basrından nakletmiş bu. Vakıla manası, inna aliset fi makmuwati la tsiibu el şemsu. Bu güneşin isabet edemeyeceği kapalı bir ortamda değildir. Denildi. Vala yebâ rizetten il şemsi la yusibu haddillu Ya da tamamen güneşe açık bir ortamda değildir. E, o da gölge gelmeyecek kadar. Yani ne tamamen güneşe açıktır ne de tamamen gölgelenmiştir. Bel yusibu haddillu Yani hem güneş alır hem de gölgelenir. Ani süddiyi Sıddî'den geliyor bu rivayet. Ve kıyla leyset min şeceri şarkı, dedi ki doğu değil, ve la min şeceril gharbi, batı ağacından değil, için li annem ma bi, bi kâna, Çünkü sadece doğuya ait olan ağaçların ya yani da sadece batı yönünde olan, yani doğuya derken doğu yönünde ve batı yönünde olan Sadece doğu yönde Sadece batı yönde olan ağaçların e, yağı daha az olur ve daha az parlak olur. Lakin önemli şey Şabi fakat bu zeytin ağacı şam ağacındandır. Bu yama veri şarkı var Bu da şarklı ver parasındadır. Araplı zeytin. Bu da ondan aktedilmiş. Yekâdı zeytuha yudîu. Ondan e, Yağı neredeyse ışık verir, neredeyse ışıklandırır. Bin safa iyi o farta duya Onun onu berraktığından ve parlaklığından çok duydum. Yani e, yakmaya gerek yok, onu zeytinyağı'nın kendisi zaten neredeyse ışık verir yani o kadar e, parlaktır diyor. Böyle yaptım size ne var ona? ateş değmese bile yanmasa bile yani el kabla tusiba'un naru ve teşta'il fihi yani ona ateş e, sabit etmeden ve tutuşmadan önce. Wasthil fi hadha'l mushabbahi ve'l mushabbahi bihi. Murad'u nedir? Mushabbah bihi nedir bu konuda ihtilaf edilmiştir. Ala akwalit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 Cem onun kalbedir ve müsbağı fihi annuvatu. Oradaki ışık müsbağı senuvahtır. La şarkiyetun, la gharbiyyetun. Ne doğruyanuvați ait, ne demek? Ey la Yahudiyetun, la Nasâniyetun. Ne Yahudi li ait, ne Hristiyanlı. Tu min şajaratin, mübarekete mübarek bir ağaçtan tutuşturulur. Yani şajaraten nuvuti, yani nuvuta acı. Oy İbrahim aleyhisselam. o da İbrahim aleyhisselamdır. Yakadunuru Allah bı Yani bu şu demektir, sanki Muhammed aleyhisselam konuşmasa bile, hiçbir şey anlatmasa bile, onun doğru, e, hakikatleri açıklamak için yeterlidir. Keba enne varlık zayıt yakadunu diu vıla vılam temsasunarun. sanki o, o e, bu aynı şeye neye benzer? Zeytinyağı basa e, bile ateşte yakılmasa bile kandil olarak ışık verdiği gibi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da konuşmasa bile onun nuru ışık vermeye e, muktedirdir diyor. Ey tusifun narum yani Temmuzun arda mektubu bu narin tevketir. An kâmin ve cebâti bin onlardan nakdedilmiş. Ve kâd. Qîl-e âydan ânâbûşkât-e İbrahîbû. O ân dedir de ne olacak? Qîl-e Çünkü Kâle'den sonra ân dedir de ân okunur. Ve kâd qîl Buradaki müşkat, yani duvardaki oyuk İbrahim Aleyhisselam'dır. Ve züccacet İsmailu, Câb-i İsmail'dir. Ve Müsbah Muhammed Sallallahu Aleyhisselam'dır. L'abbada Muhammed Aleyhisselam'dır. Kemâ-i Summiye Siracan. Fîbaldîn-âkhara başka bir yerde, başka bir ayette Siracan denildiği gibi Peygamberimize Kur'an'da. Bir şeceret-i mübareket-i mübarek bir ağaçtan yani İbrahim'e İbrahim Aleyhisselam. لِأَنَّ اَكْثَرَ الْاَنْبِيَا اِمُنْ سُبِّهِ Çünkü peygamberlerin çoğunun sülbündendir. لَا شَرْكِيَتُنْ وَلَا غَرْبِيَتُنْ لَا Ne Yahudidir ne Hristiyandır demektir. Bu ne doğuya ne batıya aittir demek. لِأَنَّ النَّصَارَةُ سَلِّيْ çünkü Hristiyanlar Doğuya yönelere kılarlar. Ve Yahudeler, Yüceliyle Mavi Yahudiler, Sebati yönelere kıl kılarlar ibadet ederler yani ibadet ederler Yüceli. Yekâdı Zeytun Hayûdiyu, onun yağı neredeyse ışıklandıracaktı, neredeyse parlatacaktı. Ey Yekâduma, Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem yani Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamın güzellikleri. Tazhharu kabl an Yuhai ileyi, yani ona Allah'ye dilmeden önce, yani önce de onun güzellikleri ortaya çıkmıştı demektir bu diyor. Nurun ala nur, Nurun ala nur sen ve nurdur, ey Nabiun bin Nes Nabiun an Muhammed ibni Kaabun. Nurun ala nur demek, nurus sen nur demek, yani peygamberin neslinden gelen demektir yani. Peygamberler neslinden gelmesine işaret var diyor. Muhammed bin Ka'b demiş. Hakkı ile innel muttalib. Abdülmuttalib. Müşkate muttalibdir. Ve zücacete Abdullah. Cam Abdullah'dır. Peygamberimiz babası. Vel misbahe hu ennebi sallallahu aleyhi ve sellem. Lamba ise Peygamberimiz aleyhisselamdır. La şarkıyetun vela gharbiyyetun bel vekkiyyetun. O ne devuya ne batıya aittir. Birakis mekkidir. Le enne vekkete satın dünya. Çünkü Mekke dünyanın ortasıdır. Yani bu Nasreddin Hoca'nın Burası benim basım ayağımı bastığı yer dünyanın ortası demesi gibi bir şey. Yani her yer dünyanın ortası olabilir. Fakat e, şey olarak bakıldığında tabi ekvatora yakın bir bölge demek ki. E, yine de dünyanın ortası olup olmadığı tartışılır. Arıddahaki mudahakten rivayet edilmiş. Vuruv yani Rıda aleyhisselam. Zalihi yani oriki mantad. Allahü Vüste annet diyor ki, onu, fiha." Buradaki müşba o biz diyor. Şimdi burada Şii inancını veriyor. Tabrisi Şii Şii'dir arkadaşlar. Başta söylemedim okuyacaksınız. Şii'dir. Şimdi burada itibaren Şii'nin bu ayetten ne anladığını görmüş olacağız. Tamamen Şii öğretimlerine göre izah edecek. Ama Şia içerisinde ehl Sünnet'e e, en az dil uzatan, en az taneden diyelim tabresidir denilebilir. Yani ehl Sünnet'e en azından hakaretler pek yok. Şia'nın görüşleri var ama ehl Sünnet'e hakaret edilmiş. Şia'nın görüşleri bile çok aşırı yoktur yani. Mesela kummiye göre falan daha şeydir. Diyor ki, bu 12 babdan olan Rida, Ali alil olması lazım. Diyor ki, bu müşkak biziz. ve müsbâhu Muhammed'in. O ise Muhammed Aleyhisselam'dır. Yani bizde Muhammed Aleyhisselam'ın ışığı parlar demek istiyor. Ehl-i Beyti bablarında. men ehabbe. Allah Teala bizim velayetimizle dilediklerini hidayete sevk eder. Ve fi kitab-i tevhidli Ebi Ca'feri bini Rabavih rahimallallahu bil istade an-i ise min-i al Baqir ebi Ca'ferin fi kavli kebişkate fiha mısbah bu ayette ilgili denilmiş ki kâle nurul ilmi fi sadrin nebiyyi bu peygamberin Peygamberimiz aleyhisselamın gönlündeki ilim nurudur. Sallallahu aleyhi ve sellem. El-mıslahü fi zücağca lamba cam içindedir. Ne demek? Zucacatu sadr aliyyin aleyhisselam. Buradaki zucaca yani cam, Hazreti Ali'nin gönlüdür. Sadrıdır. Sara ilmu nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ila sadru aliyyin yani Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın ilmi Ali aleyhisselam, Ali radıyallahu anh'ın Gönlü'ne geçmiştir. Oraya intikal etmiştir demek. Yani ilmun nebihi Aliyen. yani peygamberimizin Hz. Peygamber aleyhisselamın ilmi Ali'ye geçmiştir. Ali olmuştur. Yukadun yişe caratim mübareketin yani nurul ilmi ilmin nuru. La şarkıyetun ve la Ne demektir? La yehudiyetun ve la nasraniyetun. Ne yehudidir ne hristiyandır. Yekârü zeytu ha onun ya neredeyse aydınlatır. Böyleler temsilsinar tutuşturulmasa bile ne demek? Kaleye yani âlebi terulan bir Alim yeterklemi bil-ilmi. Kabl ani yüsâle sorulmadan önce ilim ile konuşur, anlatır demektir. nurun ala nurun üstünde. Ey imamun muayyedon, binur ile ilmi, ve hikmeti. Yani Nuri sırrında ne demektir? İlim ve hikmet nuruyla teyit edilmiş, desteklenmiş imam demektir. fi <fî> isri imamin minâle-i muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. ehl olan bir imamın peşinden gelen ilim ve hikmetle desteklenmiş imam demektir. Bakın burada şeye inancını desteklemek için kullanıyor bu ayeti. Ve zâlike minledun âdem aleyhisselam ilâ entekû ve sâ'atû. Bu daha Hz. Âdem'den itibaren başlayıp kıyamete kadar devam edebiyus tarzı yani eee bu ibablar vardır olacaktır. bir ve İşte bu vasi ter var ya yani, şeyda vasi ira var. yani bu bu eee ehlibeyt ibablarına vasi oldu kare aynı zamanda Bunlar Allah'ın yeryüzünde halife kıldığı ve kendisine hüccet kıldığı hüccetullah, ayetullah diyorlar onun için onlara alâ e, yaratılmışlara yani mahlukata delil kıldığı varlığı da birliği de işaret delil kıldığı vesilerdir bunlar la tehlûl ardu fîkul asrı bin vâhidim binhum yeryüzü her asırda bunlardan hiçbir asırda onlardan ifade olamaz. Yani her asırda bunlardan mutlaka vardır. Saniye arkadaşlar. Seste sorun yok değil mi? Arkadaşlar. Arkadaşlar seste sorun yok değil mi? Evet, son sayfaya geldik. Güzel. Şimdi tabresi bütün bu verdiğim manaları özetleyecek. Yani şianın görüşlerine e, bu ayeti e, bir nevi delil yapacak. Diyor ki, تَحْكِقُ هَذِهِ الْجُبْلَةِ yani bütün bu bu söyleriklerimizin özü şudur. Yakta bey gerektirir ki tahkik araştırmak demek gerektirir ki el-eşşecere talebü mübareketü ve kudratü fi'l ayeti. Ayet-i mübarek ağaç nedir? Hiye devhatu't tuqa ve'r ritvan. Bu takva ve rıza, rıza ağacıdır. Ve itratu'l huda ve'l iman hidayet ve iman neslidir. Yani Ehl-i Beyti kast ediyor. Şecaratu asli, şecaratun asluhennubuvvetu ve fer'uha el-ibametu. Bu öyle bir ağaçtır ki onun kökü nebüvettir. Dalları ise imamettir. Fer'uha yani kökü ondan sonra ağaca neyi deriz? Tam dalı değil de ee, o gövdeden sonra ve büyük e, ara gövdeden ayrılan büyük dallar var ya feruha onu kastediyor ve alsanuha o küçük dalları ise etteziru tenzildir yani Kur'an-ı Kerim'dir ve urakuha tevilu yaprakları da tevildir ve saduha ve mikailu Hizmetçileri de Cebrail ve Minkair'dir. Ve saniha, ikincisi ennehu meselun darabahu allahu lilmüminin. Bu e, Allah Teala'nın müminleri anlatmak üzere verdiği bir misaldir. Ve'l-bişkâtu nefsuhu. Bişkâtu o müminin zatıdır, kendisidir. Ve'l-zıcacır-susadruhu. Cam, onun göllüdür. Werdi sabahı el-İman ve Kur'an varı kalbihi. Lebda rubbi kalbideki iman ve Kur'andır. Yokadı <g> şecere'tü'l-mübareket. Mübarek bir ağaçtan tutuşturulur. Neymiş o bereket? Yel ihlasu lillahi vahdehu la şerike lehu. O da e, yalnız Allah için kulluk etmektir. İhlastır sebep olmaktır. Feyye bu yem efendim. Ee, güzel bir ağaçtır, ee, nimet veren bir ağaçtır. Keşke rotin iltefe bir Sanki bu etrafında ağaçların sardığı bir ağaç gibidir. Yani bir ağaç düşünün, etrafında da ağaçlar var, ağaçlarla sarılı. Fala yüksek bu su. Yani etrafı ağaçlarla sarılı olduğu için. Güneş oraya etmiyor. Ala ayi Hangi durumda olursa olsun. Çünkü diğer ağaçlarla kurulmuş. La, ıza Yani ne doğduğu zaman, ne de battığı zaman güneş oraya gelmiyor. O kadarlik mümkün. de böyledir. Kadı iptarza, min an yucibru şeyu min Yani ona asla bir boşluk e, isabet etmez. ya yani ona hayatıda boşluk yoktur. Öminin boş geçtiği bir şey olamaz. فَوَوَ بَيْنَ اَرْبَعِ خِلَالِ Dört hasret, dört durup arasındadır. اِنْ اُعْتِيَ شَكَرَا Eğer bir nimete gark olursa, kendisi bir nimet verilirse, Allah tarafından şükreder. ve ve in sabra eğer imtihar edilirse sabreder ve in hakka hükmettiğinde adil olur ve in sadaka konuştuğunda da doğruyu söyler ve isair idas kerrecul hayy yemsi kuburi Diğer insanlar arasında e, kabir kabir içinde, kabristan içerisinde yürüyen e, canlı bir insan gibidir. Nurun ala nurin Nur üstünü nurdur. Ve kelamı nurun ve ilbuhu nurun Onun sözü nurdur, ilmi nurdur Baba dikheri hu nurun ve akhreci nurun Girdiği yer nurdur, çıktığı yer nurdur ve vasîruhu iler cenneti nurun yavvalı kıyameti ve kıyamette de onu varacağı yer nurdur. An Ubey ibn-i Ka'bin. Ubey ibn-i Ka'b'tan nakledilmiş o görüş. Ve salise üçüncüsü ennehu meselul Kur'an'ı fi kalbil mu'mini ve minin kalbinde Kur'an'ın misali fekema annehâzel misbahâ yani misalidir, burada verilen misal nedir? Nasıl nörede? Müvünler kalbindeki Kur'an örnek verilmiş oluyor. Fakat ama en sabah yustaba ubihi, nasıl ki lambayla aydınlanılıyor, ışıklanılıyor ise o kema huwa layankusu ve lamba ile ışıklandığında o lamba azalmıyor, eksilmiyor ise. Fakat herkes Kur'anı, Kur'an da böyledir. Yuhud abihi. O'nunla hidayet bulunur, O'nunla doğru yol bulunur. Ve yu'mar bihi ve onunla ameledir. Fel misbah huver Kur'an'ı. Şu halde misbah Kur'an'dır ve zucâcatu kalbül mü'mini. Cevâb da birbiri kalbidir. Vel bişkâtu lisanû. Vel bişkât, duvardaki uyuk ise dilidir ve fenû ağzıdır ve şeceratun mübarek açıda ve şeceratun vahyi mübarek ağaçta vahiy ağacıdır. Böylece bu medde okumuş olduk arkadaşlar. İnşallah rahat anlaşılmıştır söylediklerim. Kusura yapmayın. Burnumda tampon olduğu için ameliyat olanlarınız varsa bilirsiniz. Biraz zor konuşuyorum. Ama inşallah yarın aldıracak Yarından sonra pazar gününe kadar yaptığımız dersleri inşallah daha rahat yapacağız. Soru solda var mı arkadaşlar? Peki. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.